Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif ettiğinde kadınlar, erkekler mahremiyet telakkisinden uzak bir haldeydiler. Erkekler başka kadınlarla otururlar, gezerler, konuşurlar, gözgeze olurlardı. Evlerde kapılar yok. Erkekler Evlere, diledikleri evlere, diledikleri gibi girerlerdi. Kadınlar evde ev haliyle nasılsalar o halde onları görürlerdi. Araplar bunları cahiliye döneminde ayıp yanlış telakki etmezlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erkekleri kadınları fıtrata dönmeye, hayatı Allah azze ve celle'nin emrettiği gibi yeniden kurmaya davet etti. Onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine icabet ettiler, koştular. Ya Lebbeyk dediler Peygamberi Ekber Sallallahu Aleyhi ve sellem'e. Allah Resulü Aleyhisselam'ın buyruklarına göre dünyalarını yeniden inşa gayreti içine girdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara örtüyü, tesettürü, iffeti, mahremiyeti anlattı. O kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yakın oldular ki, onu o kadar çok dinlemek istiyorlardı ki. Bugün efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a geldiler. Ya Resulullah dediler. Galebena aleike erijal. Fej'al lana min nefsik. Erkeklerden vakit bulamıyoruz. Onlar sürekli sizin etrafınızdalar. Onlar bize galip oldular. Bize bir gün tayin etseniz. O gün gelsek, o gün sizi doya doya dinlesek, size sorularımızı sorsak ya Resulallah. Nasıl anne olabiliriz? Nasıl bizden sonrakilere örnek olabiliriz? <gülüyor> Erkeklerden vakit bulamıyoruz bize. Bir gün tayin etsen ya Resulallah dediler. Allah Resulü Aleyhisselam konuştu, onlar dinlediler. Ayşe radıyallahu anha onların yetişmesini, terakkisini anlatırken diyorlar ki: Ni'men nisa'u nisaul ansar. Lem yamna'hunnel haya'u an yatafaqahna fid din. Ne güzel kadındır o ensar'ın kadınları. Ne güzel kadınlar, ne mübarek, ne aziz kadın onlar. Hayaları fakih olmalarına engel olmadı. Zahide oldular, abide oldular, müfessire, muhaddise oldular. Peygamber aleyhissalatu vesselamdan aldılar ümmetin kızlarına taşıdılar. Kıyamete kadar gelecek saliha, abide, zahide kızlar İslam'ın kızlarına. Onlar öğretmen oldular İslam'ın yolunu Allah'a, onun rızasına giden yolu açtılar. O kadar alim oldular ki kardeşlerim. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Hazreti Ayşe annemizde konuşuyorlar. Buyurdular ki: "Men husibe uzzibe. Hesaba çekilen azap görecek." Ayşe radıyallahu anha Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın öğrencisi. "Fe emma men utiye kitabehu bi yeminihi, fasawfa yuhasabu Kitabı sağ elinden alanların hesabı kolay olacak ya urallah. Fakat siz umumi planda hesaba çekilenlerin azap göreceğini ifade buyurdunuz. Başka bir rivayette, ''Leyse ahadun yuhasehu yevmel kıyameti illa helek'' ''Hesaba çekilen helak olacak'' buyuruyorsunuz, nasıl olacak? Efendimiz aleyhissalatu vesselam, oradaki hesap arz etme anlamında Ayşe buyurdu. Hesabın bir hesap anlamı var, bir de arz etme anlamı var. Yani kitabı sağ elinden alınanlara oradaki hesap arz anlamında olacak. Yani Ayşe radıyallahu anh'a, diğer kadınlar, Peygamber aleyhissalatu vesselamın etrafında, İslam'a varis oldular, hamil oldular, aldılar, evlerine, cemiyete götürdüler. Kendilerinden sonraki kuşaklara emanet ettiler. Yol dediler. Peygamber izi dediler. Geliniz bu ize uyunuz dediler. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam da onlara belki yerine göre erkeklerden daha fazla yakınlık gösterdi. Hz. Ali radıyallahu anh efendimiz rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselama bir gün güzel bir kumaş getirdiler, hediye ettiler. Allah Resulü aleyhisselam kumaşı eline aldılar, buyurdular ki اِجْعَالَهَا خُمُرًا beynel fawatim. Al bunu Ali dediler. Ümmetin kızlarına, kızım Fatıma'ya, Medine'deki Fatıma'lara götür. Bu Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a hediye edilen bir kumaş de, onu böl, örtü yapsınlar, onunla tesettüre bürünsünler. Medine sokaklarında Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın gönderdiği, onlara hediye ettiği örtüyle dolaşsınlar. Onlara Peygamber Aleyhisselatu Vesselam kendilerine gönderilen, hediye edilen hediyeleri bizzat onlara takdim etti. Allah Resulü giderken onlar peygamberin ardına düşerler. Allah Resulü aleyhisselam umratul kadaya giderken amcası Hazreti Hamza'nın geride bıraktığı kelimesi Fatıma'sı koşuyor peygamberin devesinin ardından. Ya Ammu, Ya Ammu! ''Amcam Muhammed beni bırakıp nereye gidiyorsun?'' diyordu. Medine'deki kızlar ''Ya Resulallah siz gidiyorsunuz bizi götürmeyecek misiniz?'' diyorlardı. Onlar okumuşlar, öğrenci olmuşlar, iffeti hayayı peygamberden aleyhisselamdan almışlar. Onsuz bir hayatı düşünemiyorlar, peygamber umreye giderken bizi bırakıp bu halde nereye gidiyorsun Ya Resulallah diyorlardı peki ya ümmetin 20. asırda yaşayan kızları Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri Hazreti Hamza'nın geride bıraktığı Kerimesi Fatıma diğer Fatımalar onun gönderdiği örtüyle, tesettürle, peygamberin ardına düşmüşler. Bizi bu halde bırakıp nereye gidiyorsun ya Resulallah diyorlardı. Sen kimin ardına düştün? Kimin kitaplarını okuyorsun? Hangi programları izliyorsun? Bir tefsir okudun mu İslam'ın kızı? Ey Müslüman baba, delikanlı, peygamberi Hazreti Muhammed'i kızın anlattın mali selatu ve selamı riyazu salihin okudun mu hayatu sahabe okudun mu elinde kimlerin kitapları var kimleri okuyor hangi programları izliyorsun daralıyorsun ruhunda acılar var ızdıraplar var. Okuduğun kitaplar dünyada seni cehenneme attılar. Hanım kardeşim, İslam'ın kızı, Ayşe'nin, Fatıma'nın, Zeynep'in hocası, Hazreti Muhammed aleyhisselam seni de davet ediyor. Modacıların ardından değil, Medine'nin, Mekke'nin kızlarını çöllerden, çukurlardan, kuyulardan çıkaran Hazreti Muhammed aleyhisselam seni de şehvetin çukurlarından çıkarmaya davet ediyor icabet et ey baba ey baba kızını ekranın karşısına oturtup o ekranlara şehvet programlarına adına aile programı denen aileye suikast düzenleyen programlara mahkum etme evinde halkalar olsun o halkalarda Hazreti Muhammed Aleyhisselam anlat, kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselam bir dünya kurdular, İslam'ın kızlarının dünyasını kurdular, aileyi kurdular. Yani nisa ennebi yillesun neke ahedim minen nisa. Siz sıradan bir kadın gibi değilsiniz buyurdular. Örtünüz, tesettürünüz, mahremiyetiniz, hayat tarzınız sokak kadınları gibi olamaz buyurdular. Fakat Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve selamın endişeleri vardı. Biliyordu ki İslam'ın kadınları yeryüzünde şeytanın saltanatına son verecekler. Onun için şeytan sürekli onlara saldıracak. Sin meleaatiyennahum min beyne eydihim ve min halfihim ve an eymanihim an Önden, arkadan, sağdan, soldan sürekli onlara, Müslümanlara, İslam'ın kızlarına gelecekler. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın derin endişeleri vardı. ''Acaba onlar benden sonra örtüyü bırakırlar mı?'' ''Vakarne fî buyûtikunne velâ teberracine teberrucel cahiliyetil ula ''Allah Teala'nın bu emrine, bu talimatına kulaklarını tıkarlar.'' Cahiliye kadınları gibi sokaklara çıkarlar. Kendilerini yine onlar arz endam eder mi diye Peygamber Ali Aleyhisselam'ın endişeleri vardı. Onlara Kur'an hakim. Ve la yadribne bi'erculihinne li'ulema ma yukhfin min zinetihinne. Allah Teala'nın talimatı var. Sokakta gizledikleri ziynetleri bilinsinler diye. Ayaklarını yere vurmamaya dair talimat vardı. Acaba onlar kendi zenginliklerini güzel Güzelliklerini izhar edip, erkeklerin alakalarını celbetme yarışına girerler mi? Onlar eğer paraya, servete malik olursa jiplerinden inerler. Erkekler bize nasıl bakarlar diye, servetlerini ya da güzelliklerini onlara arz ederler mi diye? Ali vesselamın endişeleri var. Şeytan bu yapıyı çökertebilir mi diye ki Medine'de bir gece bir rüya görmüştü.'' İmam Buhari rahmetullahi aleyh bize Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam'ın rüyasını Babul ilmi ve'l-ıdati bil Kitabul ilimde bu başlık bu bab altında rivayet ediyor. Yani peygamber aleyhisselatu vesselam'ın gece yarısı sohbeti. Allah Resulü Aleyhisselam gece yarısında, modern zamanda dağılan, dağıtılacak İslam evi adına konuşuyor. Ümmetin kızları senin, benim, kızım adına, kız kardeşimiz adına Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam konuşuyor. An-Ummi Selemete radıyallahu anha Ummu Seleme radıyallahu anha annemiz rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İstey kazan nebi yuza Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece gece yarısında uyanıyor, kalkıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayaktalar. Buyuruyorlar ki: ''Fakale subhanallah. Madza unzile el leyl min el fiten ve madza futiha min el Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da derin hayretler var. Gece yarısında evinde Peygamber Aleyhisselam hayretinden Subhanallah diyorlar. Allah Azze ve Celle'ye sığınıyorlar. Tesbih sadece sana Ya diyorlar. Ma da elleyle minel fiten. Bu gece neler fitnelerden indirildi? Yani melekler bana gelecekte olacak fitneleri haber verdi buyuruyor. Ve hazineler fethedilecek. Ümmetim zenginliklere eserbetlere malik olacak. Roma'nın fethine haber veriyor. İran'ın fethini bildiriyor Peygamber aleyhisselam. Fakat ümmetim zenginliklere, mala, servete sahip olunca, dünyalıklara hakim olunca şeytana mahkum olacaklar. Ebu Bekir Abdurrahman bin Avf. Onlar zengin olunca, mala sahip olunca zühdü artmıştı. Ama ümmetin mala sahip olunca Allah'la aradaki mesafeleri artacak onların. Kur'an'dan sünneti seniyyeden uzaklaşacaklar. Allah Resulü Aleyhisselatu ve Selam etrafına Eklizu savahibel hucer koşun şu küçücük hanelerdeki evlerdeki eşlerime haber verin gecenin yarısında Peygamber Aleyhisselatu Vesselam annelerimizi En nebiyu evla bil mu min enfuzihim ve azvajhu onun eşleri senin annen benim annem Peygamber aleyhissalatu Vesselam gece yarısında annelerimizi kaldırıyor uyandırın. اَيْكِذُوا سَوَاحِبَ الْهُجَرِ Kalkıyor onlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam'da endişeler var. Bu gece bana melekler bildirdi. Benden sonra şeytan, kurmuş olduğum bu aile yapısını dağıtacak, İslam'ın kızlarını Allah'a giden o iffet yolundan alacak uzaklaştıracak siz, Benden sonra bu emanete sahip çıkar mısınız? Ya Nisa ennebi Peygamber aleyhissalatü vesselam hanımlarına, eşlerine konuşuyorlar. Burada durur musunuz? Örtüye, tesettüre, iffete, mahremiyete sahip çıkar mısınız? Ümmetin hanımlarına, ümmetin kızlarına, İslam'ın kızlarına benden sonra bu hakikati anlatmaya devam eder misiniz? Babaları onları ekranlara, babaları onları modacılara mahkum ettiği bir zaman, 80 yaşında bir dede sakalıyla, cübbesiyle mini etekli torunuyla sokakta yürüyeceği zamanlar olacak. Eşlerim, ümmetin anneleri, İslam'ın kızlarına babalarının, annelerinin, dedelerinin kıydığı bir zamanda onlara sahip çıkar mısınız? Gece yarısından Medin ayakta Peygamberin eşleri ayakta Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam Ayakta kardeşim Peki Sen ey baba 10'da, 11'de, 12'de yarışma programlarını izleyen Müslüman. Hazreti Muhammed senin için ayakta kardeşim. Senin kızın için ayakta peygamber. Müslüman ne zamana kadar izleyeceksin? O programlara ne zamana kadar mahkum olacaksın? Şühedanın, Fatih'in, Yavuz'un kemiklerini ne zamana kadar sızlatmaya devam edeceğiz kardeşim? Ne zaman bu toprakların sahibi iffetimize davamıza imanımıza şuurumuza ahlakımıza ailemize ne zaman sahip çıkacağız kardeşim Allah Resulü Aleyhisselam ben vazifemi yapayım kızı سَوَاحِبَ الْهُجَرِ Hanımlarım kalkınız ayağa, uyandırınız onları. Bir yerde yangın varsa itfaiye memurlarını kaldırırlar, onlar müdahale eder. Yani Peygamber Aleyhisselatu vesselam ümmetin kızlarına, İslam'ın kızlarına iffeti öğreten annelerimizi kaldırıyorlar. Önce vazife sizde, siz vazifenizi ne kadar yapacaksınız? Eğer yapmazsanız in Allah bunun hesabını veremezsiniz. ''Fela la ensabe bainhum yawma idh wala Eğer ümmetin kızlarına ölene kadar mahremiyeti anlatmazsanız vallahi peygamberi olan yakınlığınız bile sizi kurtaramaz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve buyurdular ki: Farubbe kasiatin fi dunya aariyatun fil ahira. Dünyada nice örtüller var ki onlar ahirette çıplak olacaklar. Dünyada nimetlerle örtülen nice kadınlar var ki onlar şükretmediklerinden dolayı ahirette açık olacaklar. Peygamber aleyhissalatu vesselam gece yarısında kim bilir kaçta yatmışlardı. Namaz kılmaktan ayakları şişmişti ama kalktı. Olağanüstü bir hadise var. 20. yüzyıldaki İslam'ın aldatılan kızlarını Cibril ona gösterdi. Hanımlarını kaldırdı Medine'de olağanüstü hal ilan etti. Evlerde gece arasında ümmetin kızlarının felaketi, helaketi konuşuluyordu Medine'de. Ya bizim evlerimiz kardeşim. Deniz kenarında erkeğin elinden tutup da dolaşan hanım kardeşim. İslam'ın kızı, 14 asır önce yatağından kalkan peygamber sana konuşuyor. Ey yarışma programlarını evinde, o aile programlarını dizileri izleten baba, gece arısı Hz. Muhammed aleyhisselam ayakta sana konuşuyor. Annelerimiz ayakta senin ve benim evimi ümmetin felakete felakete sürüklenen kızlarının halini konuşuyor. Şu sokaklarda mine etekle dolaşan kızların dedelerine gidin, onların baba annelerine anne annelerine gidin. Onlar ya çarşaf giyiyorlardı ya siyah parduselerle sokaklara çıkıyorlardı. Peki ya 20-30 yıl sonra benim evim nasıl? ''Senin evin nasıl olacak?'' Ey ekranlarda 30 gün dinden, imandan, İslam'dan konuşan ama örtüye, tesettüre dair tek kelime yapmayan din tüccarı hoca, gecenin yarısında Peygamber Aleyhisselam sana konuşuyor. Ey imam kardeşim, 52 haftada eğer bir defa tesettürden bahsetmiyorsan, ayakları namaz kılmaktan şişen Hz. Muhammed Aleyhisselam Medine'de olağanüstü hali ilan ettiği sana konuşuyor, ey baba delikanlı sana konuşuyor, üniversite hocası ilahiyatçı Hazreti Muhammed aleyhisselam sana konuşuyor, ey cemaati olanlar, şeyhler, alimler, Hazreti Muhammed size konuşuyor, sallallahu aleyhi ve sellem, sahip çıkın diyor. Ümmetin kızlarını felakete sürüklüyorlar. Allah Resulü ayakta kardeşim ayakta. 20. asrı Hazreti Cibril gösteriyor. Gece yarısında bizim evlerimizde çerezler, çaylar, kahveler. Anadan urayan bir halde ekranda kendini arz edenler izleniyor. Allah Resulü'nün evinde benim adıma, senin adına gözyaşları dökülüyor. ''Ey İslam'ın kızı, babanın, kardeşinin, hocanın sahip çıkmadığı bir asırda, Hz. Muhammed'e kulak ver sallallahu aleyhi ve selleme, o erkekler seni şehvetle kendi dünyalarını oyuncak yapacaklar. Şehvet üzerine kurulan bir aile, deniz kenarında tuzdan yapılan bir eve benzer, belki bir ay, belki bir yıl sonra çökecek.'' Çökertiyorlar evlerinizi. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan uzaklaşan İslam'ın kızlarının yüreklerinde acılar var. Izdıraplar var. Psikologlar, psikiyatristler. Onların acılarına, elemlerine çare olamıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan uzaklaşınca kaybettik. Evimizi, yerimizi, yurdumuzu, İslam'ın kızlarını kaybettik. Huzuru kaybettik. O huzur ekranlarda, o huzur sahnelerde, o huzur yarışma programlarında değil. O huzuru Hz. Muhammed 14 asır önce Medine'de kurdular. Sana ve bana ona sahip çıkar mısın dediler. Gece yarısında yorgun bir halde kalktılar. Medine'de benim adıma olağanüstü hal ilan ettiler. Bir asır önce terk ettiğimiz yerde, Hazreti Muhammed babaları bekliyor. İslam'ın kızlarını bekliyor. Konuşmak için örtüyü, çarşafı, pardösüyü, tesettürü, mahremiyeti anlatmak için Hazreti Muhammed bizi bekliyor sallallahu aleyhi ve sellem.